يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم لا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Evet kıymetli kardeşler 3 esas adlı kıymetli, değerli Risale'nin şerhini sizlerle beraber okumaya, paylaşmaya devam ediyoruz. Müellif Rahimahullah kitabın ana konusu olan üç esas kabirde sorulacak üç soru bölümüne girmeden, geçmeden önce böyle bir girizgahlar zinciri zikrediyor. Bir girizgah yapmış. Ardından başka bir girizgah, ardından başka bir girizgah. Sonra da konunun ortasına iniş yapıyor. Tabi konunun ortası gelecek inşallah. ileriki derslerde. Bu konuya hazırlık olması açısından bazı ibadetler zikrediyor. Bu ibadetlerin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğiyle alakalı bizlere deliller paylaşıyor bizlerle. Bunları zikretmesinin Sebebi kul bu ve buna benzer ibadetlerde Allahu Teala'yı birlemezse Allah-u Teala'ya imanı gerçekleşmemiş olur. Allahu u Teala'ya imanı gerçekleşmemiş olduğu zaman da kabirde Rabbin kim diye sorulduğunda Rabbim Allah diyemeyecektir. Diyemeyecek olanlardan olacak. Bundan dolayı da mahrum olacak. Daha çok müellif rahimahullah kitabın yazarı kalbi Amelleri zikrediyor. Diğer işte bazı ibadet türlerini zikretmiş ama yoğunluk olarak zikrettiği ibadet türleri kalbi ibadetler. Ve Allahu Teala'ya şirkin en çok koşulduğu ibadetler. Mesela duayı zikrettik. Değil mi? Tevekkülü zikrettik. Korkuyu zikrettik. Bunlar hep böyle kalbi ibadetler. Bir de geçen hafta hatırlayın isti'aneyi zikrettik. Ve dedik ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizlere Fatiha suresinde bu duayı bizlere defalarca gün içinde tekrarla, tekrarlatıyor. İyyâken ağbudu ve iyyâken esta'in iyyâken ağbudu ve iyyâken esta'in Ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Ancak sana ibadet ederiz. Tevhidin hangi kısmıdır? Ancak sana ibadet ederiz cümlesi Uluhiyet. Yani ilahımız, tek hak ilahımız sensin. Ancak senden yardım isteriz. Tevhidin hangi kısmıyla ilgilidir? Rububiyet. Rububiyet. Yani yaratıcıdan, rızık verenden, malik olandan ne yapıyoruz? Rububiyetinin bir gereği olarak yardım istiyoruz. istiyoruz. Yani her iki tevhidle de Allah-u Teala'ya ne yapıyoruz bu surede? İbadet Sesleniyoruz, ibadet etmiş. Oluyoruz. Dedi ki, istiyane, yardım isteme gelecekle alakalı yapılan bir ibadet türüdür. Gelecekle alakalı, başına gelecek olan hususlarda allah Teala'dan yardım istemek. Geçmişle alakalı hangi tür ibadetler vardır? Geçmişle alakalı yardım isteyebilir miyiz? Hayır. Geçmişle alakalı sabır vardır. Değil mi? Başımıza gelenlerle alakalı. Rıza göstermek vardır ve teslim olmak vardır. Bugün ise inşallah istiade ibadetini zikir edeceğiz. İstiade yani kulun ne demesi? E'udhu demesi. E'udhu. İstiade, iltica el-i'tisam ve-teharrus. Yani iltica, sığınmak, korunma talebinde bulunmak, korunmak anlamlarına geliyor. İstiade. Yani biz E'udhu billahi diyoruz ya,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 Bulunmak anlamlarına geliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine sığınılması gerektiğini emrediyor birçok ayet-i kerimede. Bunlardan bir tanesi de şu ayet-i kerime. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ diyor Allah-u Teala. Sana şeytandan bir vesvese geldiğinde فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Ne yap? Allah'a sığın. فَاسْتَعِذْ Allah بِ olarken de Allah Teala'nın emrettiği ibadetlerden bir ibadet bu. Allah'a sığın. Başka bir ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala "Fe iza qara'tel Kur'an okuduğun zaman yani Kur'an okumaya başladığın zaman ne yap? Festaiz billahi mineş şeytanir racim." Racim olan taşlanıp kovulmuş olan şeytandan Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olan şeytandan Allah'a sığın. Kur'an okurken sığınma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 Allah-u Teala'ya olması lazım. Allah-u Teala قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ İnsanların Rabbine sığın. İki tane sure. Bu iki sureye ne diyoruz? الْمُعَوِّذَتَيْن Kendisiyle Allah-u Teala'ya sığınılan demek. Kendisiyle Allah-u Teala'ya sığınılan iki tane sure. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bu iki sureyle alakalı diyor ki Ukbe İbnu Amir Ukbe İbnu Amir radıyallahu anhuya Elem tara ayatin unziletil leylete Bu gece diyor indirilen şu ayetleri görüyor musun Lem yura mithluhunna kat Bundan önce bunlar gibi bir sure indirilmedi gözükmedi Nedir onlar Kul euzubirabbil falaq ve kul euzubirabbinnas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 Allah'a sığınan bir sığınıcı bu iki sure ile sığındık gibi başka hiçbir şey Allah-u Teala ne yapamaz diyor? Sığınamaz. Onun için şu an şeytanın gelip uyuttu arkadaşlar Allah'a sığınsın. Euz billahi mille şeytanirracim deyin. Çünkü şu anda o arkadaşları şeytan uyutuyor. Sığınma ibadeti çok büyük bir ibadet. Sığınma ibadeti çok büyük bir ibadet. O zaman hocam biz bir Kurtubi diyor ki rahimahullah, هذا haberun sahih. Bir hadis naklediyor. Hadiste diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, من nezele menzilen. Kim bir yere inerse, kim bir yerde konaklarsa, فقال şöyle derse, اعوذ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اتَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقٍ Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu şeylerin şerrinden, Allah-u Teala'nın noksansız kelimelerine sığınırım diyen bir kimseyi diyor. lem ya dur rahu şeyun hatta yartahle min menzillihi zelik. Oradan ayrılıncaya dek o kimseye hiçbir şey zarar vermez. Bu hadis imamımız Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadis. İmam Kurtu diyor ki bu hadisin ardından. Hada habarun sahih ve kavulun kavlu sadık. Bu diyor sahih bir haberdir ve dost doğru bir sözdür.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 Bu hadise okumayı. Diyor, o gün beni geldi, Endülüs'te, Kurtubi, Endülüs'te bir alim. Diyor ki, El-Mehdiye, bir bölge adı. El-Mehdiye denilen yerde, diyor, beni bir akrep soktu. Diyor, beni bir, diyor, akrep soktu. Fetefekkertu fî nefsi kendi kendime düşündüm, diyor. Neden böyle oldu? Fe izâ bi, bir de baktım ki, diyor, kad tu. En etağında bize tilkel kelimat gördüm ki diyor ben Allahu Teala'nın bu kelimeleriyle Allahü Teala'nın yaratmış olduğu şeylerden Allahu Teala'nın bu kelimelerine sığınmayı noktsatsız kelimelerine sığınmayı unutmuştum diyor unutmuştum bunun bir neticesi olarak da ne oldu beni de bir akrep soktu tabi biz insanlar olarak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 Sana bazı kelimeler öğreteceğim. Bu kelimeleri öğren, ezberle. Allah da seni korusun. Bu kelimeleri hıfz et, ezberle. Allahu Teala'ya yanında bulasın. Devamında diyor ki: "Ve alem ennel" Tabii devamında bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım talep ettiğin zaman Allah'tan talep et. Hadisin devamında şöyle diyor: "Ve alem ennel ümmetü le ictema'at şayet diyor, ümmet insanlık bir araya gelse. Ala en yenfa'uke bi şey insanı bir şey fayda vermek için" Lem yenfa'uke illa bi şey'in kad katabehu Allahu lek. Ancak sana Allah'ın yazdığı şeyi sana rabbederler fayda olarak sunabilirler. Ve lev iste'mu ala an yaduruke bi şey' Ser bir şey hakkında zarar vermek için bütün ümmet bir araya gelse lem yaduruke illa bi şey'in illa bi şey'in kad katabehu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 diyor şeyhimizin diyor himmetine sığınmışız. Şeyhimizin diyor işte korunmasına, maneviyete sığınmışız. Bakın bunlar hepsi şirk olan ibadetler. Kalbi ibadetler, sığınma ibadeti Allah'a yapılırsa tevhid, Allah'tan gayrı'na yapılırsa şirk. şirk. şirk. Buna şirk deniyor. Kuran-ı Kerim'de Allah Teala bir grup insandan bahsediyor. Diyor ki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 İşte şerli, bir, önde gelen bir şeytanı, bir cini. Ona sığınınca Allah'a ortak koşuyor, şirk oluyor. O cinler, o şeytanlarla zaten şirk koşulduğu zaman o razı oluyorlar. Bırakıyorlar onları rahat rahat. Takılıyorlar, o vade yaşıyorlar. Allah sana diyor ki, oyun oynarlar cin suresinde. İnsanlardan bir grup, cinlerden bir grupa sığınır oldu. Ve diyor, o cinler insanların korkularını arttırdıkça ne yaptılar?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 Manevi diyor, evliyalar şehitler koruldu diyor. Bunlara dön ne yapmak lazım? Bunlar diyor bunları böyle boş görmemek lazım. Yani öyle bir itikat var ki bunlara sığınıldığı zaman bunlar ne yapar? Kö köprünün ayaklarını tutarlar. Köprü yıkılmaz. Ayıp camisinin tutarlar. Yani gelecek olan zararda bizi kimler korur itikadınlılar? Evliyalar. Bu evliyalar, şehitler onlar bunlar. Yani bunlardan bir ne var?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 O halde, bizler bu ibadeti ne yapmamız gerekiyor? Allahu Allah Teala yapmamız gerekiyor. Bu istia de, mahluka yapılır mı? Yani, mahluktan bir sığınma talep edilebilir mi? Edilebilir, caiz olan tarafıyla. Ne demek? Şu demek, eğer bir mahluk, bir insan hayattaysa, Ve kendisinden kendisinin gücü yeteceği bir konuda korunma isteniyorsa evet. o zaman ondan bunu talep etmek caizdir. Hayatta diri, duyuyor, işitiyor Kadir ona diyebilsin gel beni dövmeye gelecekler, gel beni koru. O da güçlü birisi. Seni ne yapabilir? Koruyabilir, sana sana sığınabilir. Ama hangi konuda senin onu korumaya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 Yanlış bir telaffuz duydun düzelteceksin. Çünkü tevhidin ve şirkin neyi yok? Tolerans yok. Tolerans yok bunda. Bunlar böyle kalın çizgilerle çizilmiş, sınırları belirlenmiş konular. Peygamberimizle vesep veserana bakın. Sahabeler fıkhi bazı meselelerde ihtilaf etmişler. Kendi aralarında Peygamber'e gelip söylüyorlar. Peygamberimizde böyle son derece bir ne var? Bir toleranslı yaklaşım var. Sen diyor sünnete isabet ettin. Sana iki tane ecir var diyor. İşte bir dakikeler böyle yapıyor. Yani fıkıhla alakalı böyle bir mesele. Ama şirk ve tevhidi zedeleyecek bir konu olsun. Peygamber aletse değişen tamamen değişen birisi oluyor. Yani günümüzde derler ya adamı tanıyamıyorsun. Peygamberimizin tanınmaz hale geldiği durum şirk durumu. Öfkeleniyor, Tepki gösteriyor, ağzından sert kelimeler çıkıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir tane adam gelmiş, Peygamberimize diyor ki sen ve Allah'a ve sen ne dilersen. Vesselam hoşgörülü, hikmet sahibi bir Peygamber. Diyor ki adama, beni diyor Allah ortak mı kıldın? Beni Allah'a tala ortak mı koşuyorsun? Ya karşıdaki adamın kafasından aşağı kaynosity boşaltmak demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düğün günü eve gelmiş. Ayşe anamız evleneceği gün çocuklar cariyeler küçük bebekler çocuklar yani bebeler bebek demeyelim bebeler şarkı söylüyorlar. Bedir ashabını övüyorlar. İçinde diyor ki içimizde bir peygamber var ki Diyormuş. yarını biliyor. Düğün günü peygamberimiz aleyhissalatü vesselam demiyor bunların ağzının tadını bozmayayım şimdi. Düğün vakti eğleniyorlar durun diyor durun.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 Ali radiyallahu anh, peygamber diyor ki bulduğun her dün heykeli yık. Gördüğün her kabri dün düz yap diyor. Çünkü şirk. Şirke götüren vesile. Allah-u Teala bizleri kendisini hakkıyla tevhid eden, birleyen kullarından eylesin. Kalbi, kavli ve bedeni bütün yapmış olduğumuz ibadetleri onun için ihlasla yapan kullarından eylesin. Allah'a allah تعالى يقول يا حفيعان بن يوسف Peygamberimizin sözüyle allah بن يوسف كتابه في حفيعان بن يوسف كتابه في حفيعان بن يوسف كتابه في حفيعان بن namazım كتابه في حفيعان بن يوسف كتابه في حفيعان بن يوسف كتابه في حفيعان بن يوسف كتابه في حفيعان بن يوسف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 Komik geliyor değil mi size? Belki şaka geliyor, belki hadi canım oradan bunu da yapan var mı gibi soru işaretleri vardır tabii zihnimize. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse inşallah buna değineceğiz. Subhanakallahumma <gülüyor> bihamdik ashadu an la ilaha taala ta asfaruka tuhbul.